Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakim ve akhir dua'ahum enil hamdulillahi rabbil alamin Kur'an'dan ve münacât-ı nebevi olan Cevşenül Kebir'den aldığım bu dersimi bir ibadeti tefekkürüye olarak Rabb-ı Rahimim'in dergahına arz etmekte kusur etmişsem kusurumun affı için Kur'an'ı ve Cevşenül Kebir'i şefaatçi ederek Rahmetinden affımı niyaz ediyorum. Said Nursi